Rabbina bihaqqa Sallu ala rasulina Muhammeden Allah'u ala Sallu ala tabibi kulubina ala Sallu ala şefiii zhunubina Muhammeden Allah'u sallallahu <gülüyor> ala بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا جكت الأرض دكا دكا فجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فلا يوثق وثاقه أحد تايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم فبلغ رسوله النبي الكريم نحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Allah'ım manfağına ve baraklana affihi ve alhamdülillah Rabbil alameen ve estağfurullah al-hayy al-quwim. Hascandıkum bilhayy al-quwim, eldei la yamut abada ve defaat eten kumü abila habla ve la kuvveti illallah il alil al-ghabim.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 O kelimu, O rahimu, ol ilah. O kadar suçluyuz, kusurluyuz, hatalıyız ki. Artık. Bizim zulmümüz, haksızlıklarımız, yanlışlıklarımız, yersizliklerimiz, adaletsizliklerimiz, istikametsizliklerimizin cezası şu anda verilecek olsa.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 Rabbinizin emri gelecek. Ne aldanıyor? Kim aldatıyor bizi? İzzallahu. İlâs semâ'u faturat ve izel kavmü teferet ve izel biharu fecciret. وإذا القبر بعذرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم لا وقف فج في اي صورة ما شاء أَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابِي لَأَتِبُهُنَّ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ سُبْحَانَ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 Altıncı, beşincinin, beşinci, dördünün böyle bütün gökler patlayacak. Göklerde bulunan sayısını ancak Rabbimizin bilebileceği kadar çok olan Melaike-i Kiram Hazaratı hepsi mahşer arazisine inecek. Ve mahşer arazisinde toplanan insü cinnin İnsanların ve dinlerin etrafını çevirecek, ablukayı alacak. Estağfurullah. Yem <gülüyor> teshabu al bil-qamam habdu <gülüyor> lirrahman O gün gökler bembeyaz bir bulutla yarılacak paramparça olacak ve bütün melekler gökten yere boşanacak. İşte o gün mülk, hüküm,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 Bir gün gırtlağınıza dolayacağım. O gün kabirlere çok zor bir gündür. Çok çetin. Bundan anlaşılıyor ki inananlara kolay gelecek inşallah. Rabbim bize de kolay getirsin. Amin. 50 bin senelik mahşet. Güneş tavan boyu yaklaşmış milletin kafasını kaynatıyor. 50 bin senelik mahşet. E sağlam müminlere dünyada kıldıkları iki rekat namaz kadar gelecek.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 kaynatılacak, kızdırılacak, beydelbihar usfecrat cevar. İdresem bükürat dedi o Aradan dağlar kaldırılacak, bütün denizler bir deniz olacak. <gülüyor> Kabirlerdekiler yani unufak olmuş, tozman olmuş, çürümüş. Pakistan bir izi bile kalmamış, bir tırnağı, bir tüy bile kalmamış cesetler yok olmuş cesetler. Hepsi kaldırılacak, ayağı dikilecek. İşte o zaman herkes anlayacak ne yaptı ne yapmadı. He? Kimi yaptığına memnun, kimi yaptığına pişman. Kimi yapmadığına memnun, kimi yapmadığına pişman. Mesela namaz kılan kıldığına memnun, kılmayan kılmadığına pişman. İçki içen içtiğine pişman, içmeyen içmediğinden memnun. Adam şimdi düşünüyor lan beş paralık dünyada şehvete uysaydık, nefsin keyfine kaçsaydık, beş on dakikalık demek için içkiydi, kumardı, zinaydi, faizdi, fuhuştu,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 dünyada yaptıkları amellerden razı ve memnun olacaklar. Ne yetmişimde etmişim de sohbete gitmişim. Ne yetmişim etmişim? Akşam yakarız camiden çıkmamışım, zikretmişim, Kur'an okumuşum, ayet hadis dinlemişim, amel etmişim. Ne yetmişim etmişim? İçki içmemişim, kumvan oynamamışım, kötü yerlere gitmemişim, ailemi çıplak gezdirmemişim, onun bunun lafına aldanmamışım, yahudu Hristiyanların pesine gitmemişim, onların modalarına uymamışım, onlar gibi giyinmemişim, kuşanmamışım,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 Millet acısa sana, bay efendim kanravan içinde kaldı, işte ruhunu teslim etti, gazi oldu, şurası yaralandı, burası kırıldı, derelendi, hapişlerde de sürülü. falan, millet ne kadar acısa sana. Yarın ahirette cennetin en aşağı derecesine konsan, sorsalar sana, nasılsın, derdin ki ben dünyada hiç sıkıntı görmedim, bu lezzeti biliyor. Hadis-i Şerif'te böyle buyuruluyor.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 Allah Allah. Onlar hayvanlar gibidir. Belki hayvanlardan da sapıktır. Hayvanlardan da sapıktır. Neden? Bir kediye, köpeğe, tilkiye, çakala, porsuğa akıllar mı? Göz verdiysek, kulak verdiysek, akıl, idrak, şuur vermediğimiz için peygamber de gönderdi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 hürriyet içerisinde yaşıyordum dersin oğuz. Bu kadar aldanmak olur mu ya? Bir an içinde istese nefesini sıkatır. Kalbini durdurur. Damarlarını durdurur. Seni felç eder, taş eder, hayvan eder, maymun eder elemez. Etmediğini dünyada nice milletleri. E böyle bir Allah'a karşı gelin. Ey Arabbi senin gönderdiğin kitap senin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 İnsan şeytanları cin şeytanlarından beter. Bakın, ben öyle bir iyilik sahibi Rabbinizim ki sizi hiç yoktan yarattım, Boşlu muydum? Sizi ananızın karnında boğabilirdim. Efendim, akılsız yaratabilirdim, elcisiz ayaksız yaratabilirdim, gözsüz kulaksız yaratabilirdim, hılkat garibesi yaratabilirdim.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 bir küçücük yapsaydım ne kadar kaşıkla da yapsaydım şimdi burada maskara olmaz mıydınız yani insan içine nasıl çıkardınız ya yani? hakeza say da say size vermeseydim ne bileyim efendim yediğiniz içtiğiniz bütün dışarıda gözükseydi Allah Allah içinizdeki pislikler dışına gözükseydi veyahut abdest tutturmasaydım ise ne var ne yok rezil etseydim sizi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 ne makine müdahale eder. Şa yülla. "O ki sizi rahimlerde yarattı, nasıl yarattı?" Lâ ilâhe illâ huvel Analarınızın karınlarında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 Şair yuilla kabre kelime taخرج büyük sözler ağızlarından çıkıyor Allah buyuruyor. Kolay çıkıyor ama sonra çok pişman olacaklar. O sözleri yutmak isteyecekler, geride de alamayacaklar. Mihracediz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adam gördü. Ağzından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 O çıkarken kolay oldu, sonra o büyüdü, cezası, mesuliyeti anlaşılınca şimdi onu yutmak istiyor. Nasıl yutsun? Bu ağız değil, kolay yerdedir. Tükürük bezleri de nasıl olsa çalışıyor, ıslak yerde olduğu için tır tır tır, tır, tır, tır laf üretimi yapıyor. Kur'an'ın aleyhine, şeriatın aleyhine, sünnetin aleyhine, ulemanın aleyhine konuşalım. Hiç hesap etmiyor ki, bu ağzım benim bir gün kuruyacak. Bu tübürük bezleri duracak. Efendim dilimi çevirecek halim kalmayacak. Allah'ın huzuruna çekileceğim hesaba. <gülüyor> Rezil olacağım. Hiç düşünmüyor. Konuş, Konuş bakalım. <gülüyor> Halbuki bütün konuştuğun lafların yanında gözlüler hazır, murakipler böyle bekliyor. Tak ağzından çıktı. Kayda geçti.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 İnsanları cehennemde yüzlerinin üstüne ateşe tökezleyecek başlıca sebep ancak dillerinin biçtiği suçlardır. dilinin konuşup efendim işlediği suçlar. Bunlar adamı yüzüstü sürükleyecek. Ya o lazım. ya.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 Kainatı yaradan Allah sana buyurdu ki esmudü mille. Ve leh en ehl al Qur'aa menu etta, qaol fetahn alayhim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 Efendim işte çarşaf giydiriyordu, örtüyordu. O kadına kölelik getirmez, şeref getirir. He? Arkadaşlar, bir kadın, bir erkeğin namusudur, şerefidir, haysiyetidir, her şeyidir. Beş para buluyorsun da, çitleyecek kasa arıyorsun, çalınmasın, edilmesin, karıyı soyup tovana çevirip sokağa çıkarıyor. Önüne gelen bak. Bu ne demek ya?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 ikinci evleniyor, vay namusuz herif diyorlar. <gülüyor> Ulan kıt karıyla düşen kalkan çapkın oluyor da, ikinciye helal-ı evlenen ne oluyor? Namusuz oluyor. Bu ne demek? Ne feriz ne lanetur, sizin aklınız eriyorsa siz bana anlatın. Ben anlamıyorum. Ama Allah-u Teala nedir? İllaki efendim emrediyor ikinciye alacağım. Öyle değil. Gene buyuruyor. Adalet yapamayacağınızdan korkarsanız bir taneyle durun. Bu iş zor iş. Ateşten gömlek. Beceremezsin adalet yapmayı. Ahirete bir yanın yamuk gelirsin diyor hadisi şerifte. Bazı insanlar çarpık gelecek böyle. Yamuk her tarafı böyle. Kaymış. Eli ayağı ne oldu buna? Adaletsizlik yaptı hanımların arasında. Bu kolay iş değil. Biz demiyoruz ikinci evlenin.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 Erkek bu kadar dikkat edeceği yerde karı çıplak dolaşıyor. Ya desen ona ki bu ne vaziyet falan. Senden mağaradan mı geldin? Kaçıncı asıda yaşıyoruz bu hürriyet var. Bir de seni ayıplar ha. Ne geri kafasın sen? Ne cik cik, nerede yaşıyorsun dersen sana Dağdan yeni mi indin? Herkes böyle ya serbet. Ne kadar normal konuşur ha. Ne kadar normal olmuş.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 Ya bu medeniyet midir Allahım ya? Bu medeniyet mi kardeşim? İslamiyet geri kaldı. Bu mu ileri oldu ya? 60 milyonun evinde fuhuş reklamı yapılıyor. Kılınız kıpırdamıyor. He? La illa billah. Ondan sonra ben iki tane ayet okuyacağım. Hadi okuyacağım. Ondan bundan korkacağım. O ne der acaba?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 يا أيها الناس اتقوا ربكم فاخشوا يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرن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 إِنَّ بَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَهُرَ النَّجْمُ الْعَيَادُ الْجَنِيَّةِ وَلَا يَهُرَ النَّجْمَ بِاللَّهِ الْخَرُورُ إِبْتُنِ إِنَّنَا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 allah Teala azvetlerine o kulunu affetmek hak olur. Hak olur. Bir abdest, iki rekat namaz ve tevbe. Tevbe namazı kılıyorsun. O kulunu affetmek Allah'ımıza hak olur. Biliyorsunuz Allah'ımıza hiçbir şey zorla yaptırılmaz. O kendisi vacip ediyor kendisine. Ben böyle kulumu affedetim. Tamam. E böyle Allah bulduğunda daha kime aldanıyorsun ya?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 Kimisi meleği dinler, kimisi şeytanı dinler. Kalktın, şeytan gelir. Bir kötülükle başla bugüne. Bak. Hemen sana kırk tane plan hazırlamış. Sen de zaten gözünü açtığın gibi ne abdest ne namazı. hemen bir çıplak kaçtı, Alırsın bakarsın tamam işin biter. melekler Melek ne ki? iyilikle başla. Çünkü Rabbimiz meleklere buyuruyor ki Kulumun vakti geldi yatıyor amel defterine hele bir bakın, başıyla sonunda hayır bulursanız ortadakileri mahvedin Gördün mü şimdi? Seneli, seneden seneye defteren amal arz edilirken buyuruyor ki, bakın deftere başıyla sonunda iyilik var ise ortasını silin. Ya. E böyle Allah'ımız Celle Sen,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 Efendim bir ateşe gidiyorum çünkü uçuruma gidiyorum anlayan oradan geri döner ne bağlı olursa olsun cayar o yoldan da e bu cennet 60 dünyada cennet her tarafı altın gümüş donanmış ebedi hayat önünde seni çağırıyor davet ediyor sen buna hiç meyletmiyorsun hazırlık yapmıyorsun ebedi cehenneme gözü bakarak tam gaz freni patlamış gibi giriyorsun yani burada Allah sana ne yapsın bundan daha iyilik ne bekliyorsun Allah'tan ya ne yapıyorsanız bilirler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 Ben sana desem ki şurada akrep var, yılan var. Hemen vay anasını var mı yok mu bakıyorsun. Şüpheleniyorsun, korkuyorsun, araştırıyorsun, karıştırıyorsun, uykun kaçıyor, keyfin kaçıyor da. Benim lafımdan bu kadar tedirgin oluyorsun, tedbir alıyorsun da. Çağrıya ben yaradan Allah'ın, peygamberin haberlerinin karşısında, da. Hiç ne tındığın var ne benim taktığım var ya bu kadar labalilik, gayri ciddi hareketler, lalettan hareketler. Bu ne demek? İnanmıyorum demek. Başka bir şey değil. İnananın hali bu olmaz. Ya Rabbel Alemin. Sen bize yakin nasip beyle, şüphesiz inanç nasip eyle. görür gibi hal halaldır bize ya Rabbele Alemi. Yani cenneti, cehennemi şimdi görüyormuş gibi yaşat bizi ya Rabbele Alemi. Halimiz hal değil arkadaşlar, halimiz hal değil arkadaşlar. Beş yaşında çocuğun yanında yapamayacağımız işleri Allah'ımızın huzurunda yapıyoruz, utanmıyoruz, sıkılmıyoruz ya Rabbele Alemi. Pişman et bizi ya Rabbi. Pişman et bizi ya Rabbel Günahlara bir daha döndürme bizi ya Rabbel Kendine döndür bizi ya Rabbel Ölüm bize gelmeden, ansızın yakalamadan bizi, ah vah demeden, pişman olmadan döndür bizi ya Rabbel Alemin! Kalpler senin elinde! Allahumma مَا يَا Ey kalpleri istediği tarafa çeviren Allahımız! تَبِّتْ قُلُوبَنَا ala د۪ينِ كَمَا عَلٰى تَعْدِ Kalplerimizi dinin ve taatın üzere sabit kıl ya Rabbel Allah'ım ya musarrifel kulûh. Ey kalpleri istediği tarafa çeviren Allah'ımız. Bütün kalpler kudret elinde olan Allah'ımız. Sarif kulûvene alâ taati. Sarif kulûvene alâ taati. Kalplerimizi yoluna çevir ya Rabbel alemin. Taatına döndür ya Rabbel alemin. melekani, rahmani ilhamlara, tecellilere, mazhar eyle ya Rabbel alemin. Şeytani vesveselerden, nefsani vesveselerden halâsayla ya Rabbel alemin.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 Allah'ın ayetlerine karşı, Habib'in hadislerine karşı, dostlarının hikmetli sözlerine karşı kalp kulaklarımızı açık tutalım. Bu kafa kulağından çalgı, türgü, yalan, dedikodu, gıybet, iftira gibi haramlar girdi mi kalbin kulağı tıkanız. Bu kafa gözünde efendim, haramlar, namahremler, yabancılar, Allah'ın yasakları bu kafa gözüyle görüldü mü kalbin gözü kör olur bu boğazdan aşağı haram lokmalar indimi efendim, insanın kalbi, anlayış gücü, idraki, hissi, yatım mahvolur. Allah. Zaten kalbinde Allah'ın gayri dert taşıyana, kainatın Rabbi, hasım olur, düşman olur. Marifetname sahibi, İbrahim Hakkı Erzurumlu en büyük evliya Allah'tandır. Onun sözü senettir. İsmet Garipullah Hazretleri büyük şeyh evinde öyle buyurur. Ve kale İbrahim Hakkı Erzurumlu ve kelamı hüccetün li'ennehu min akmel ehli'llah. Allah dostlarının en mükemmellerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri marifet namazı. Ne buyurdu? Ben canife kalbi Allah her kimin kalbinde Allah sevgisi, Allah saygısı, Allah korkusu varsa, emru'nü'l-darin Allah. Onun dünyada, ahirette yarı dostu, sahibi yardımcısı kadreci Allah gelle gelan. Ve men gane fi kalbih gayrullah. Her kimin kalbinde Allah'tan başka bir dert, bir düşünce, bir maksat, bir gaye, gayele varsa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 sevgisini bulundur. Ancak onun sevgisi, Resulünün sevgisi sevin buyurduğu ulemanın, evliyanın dostlarının sevgisi. Düşmanlarının sevgisinden zerre bulunmasın. Yakar bize Rabbimiz. Ne'udü billah. Bir zerre Allah muhabbet etsin. Bir meyil olur insan içinde zalimlere karşı, kafirlere karşı bir zerre meyil olur, muhabbet olur. Cehennem ateşi yapışır size Allah buyuruyor. Yakar her tarafınızı buyurur. لَا تَوْخَنْهُوا اِلَى الْلَيْنَ بَلَنْهُوا Sakın müşriklere, zalimlere, bana ortak koşanlara, benim emir-i yasaklarıma itiraz edenlere, yok 20. asırdadır da şu olmaz da şerahat olmaz da sünnete uymaz da şöyle geri kaldık biz şöyle ilerledik. Bunlardan büyük zalim yok. Bunlara zerre kadar, toz kadar, mikrop kadar edersiniz sevgi gösterirsiniz, dostluk edersiniz. Cehennem ateşi yapışır size.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 senin sebebinle Allah bir kişiyi bu yola getirirse sana bütün kırmızı develerden daha hayırlıdır. Arapların en fes malı, en kıymetli malı kırmızı develer. Şimdilik son model milyarlık Mercedes'lere ayarında bir kırmızı deve o kadar kıymetliydi. Dünyanın devesi senin olsa yani şimdi diyeyim sana bütün fabrikaların ürettiği arabalar senin olsa bir kişinin hidayetine vesile olmana değmez. Onun için el birliğiyle. Allah rızası diyecek, üvetsiz garatsız desinler, beğensinler, görsünler, işitsinler, bunları atacağız bir kenara. Efendim sırf Rabbimizin dini yükselsin, Habibinin sünneti yaşansın, tek kişi daha cehennemden kurtulsun diye Allah'ın kullarını bu yola davet edeceğiz ve bu haberleri onlara inşallah bir ay müddet harfında her gördüğümüzde hiç olmazsa duyduklarımızdan bir şeyler konuşacağız inşallah.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 Sohbetlerimizin makbul meşruun arzı ile müessir eylesin. Hepimizin gönlüne tesirler halka eylesin. Ve şuradan dağılmadan cümlemiz anadan doğmuş gibi tercemize eylesin. Bu mu <gülüyor> affolarak kalkınız. Kader delsin yahutmasına. Günahlarınızı sevaba döndürdüm buyurarak bu müjdeyle şuradan tertemiz ihraç eylesin. Bir daha cinakellerine bulaşmaktan muafza buyursun. Ölünceye kadar bu yolda daim eylesin. Cümlemizin aşkını, şevkini, bu yoldaki cihat şuurunu müjdea eylesin. Amin. Amin. Amin. Amin. i ve ve ve ve ve ve aleyhi ve ve fazla tahammül yok. Kısadır.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 Dolayısıyla bu gece sizden yardım isteniyor buradan da inşallah. Yardımlarınızı esirgemeyin. مَنْ بَنَا لِللّٰهِ ben بَنَ اللّٰهُ لَوْ بَيْتَنْ فِي Kim Allah'a bir cami yapar, Allah'a cennette bir köşk yapar. E adama cennette bir köşk yaparlar da kendisi dışarıda kalır mı? Anlaşıldı ki cennete girecek yani. E zengin olsaydın da bir beş milyar bende al bu camiyi tek başına yaptırayım deseydin nasıl bir camin vardıysa bir tuğla parası versen de madem bir gücün o kadardır, Rabbimiz zengin olduğu için bir cami sevabı veriyor, bir köşk yapıyor. Böyle zengin Allah. Ya, arkadaşlar, Sultan Ahmet camiyi yaptırırken demiş kimse buna bir şey katmasın, bir nene ister bir şey katsın. Ustalar men ediyorlar, kim getirse bir torba kum, yasak. Sultan yasak etti, kimsenin bir şeysi olmasın, bir tek ben yaptırayım falan. Gizliden bir gece geldi, kattı kumların içine bir, bir çuval bir şey. Kimsenin haberi yok. Ahmed rüyasında gönül mübarek. O neneyle kendisini. Cennette bir köşke ona veriyorlar, bir köşte ona. Ulan kimseyi ortak etmedik, bu nereden siz? Bu katlı bir şey var ya. Onun için aldı bir, bir cami, bir, cami sevabı bir köşte oluyor ya. Allah zengin, gani, râsî, her bakımdan geniş, bizde Genişlik yapalım onun yoluna, o da bizi dünya ahiret genişletsin inşallah. İşimizi gücümüzü rast getirsin, hayırlı muratlarımızı versin, helal tanrıcıklarımızı efsane eylesin. Haramlardan şüphelerden beri eylesin. İnşallah, biliyorsunuz daha bu gece ilk olarak sohbete başladık. Geldik geleli sağa sol telaşlar, ancak burada elhamdülillah buluştuk. Bundan sonra sıralı devam ediyor Urahman. Dört hafta sonra, yani biliyorsunuz zaten program, üç hafta ben Bursa, İzmit vesaire yerlere gidiyorum. Dördüncü hafta kaçına geliyor? 11 Ağustos'a geliyor. İnşallah 11 Ağustos Salı yine akşam namazında. Çünkü yatsılar çok daha düşmedi. Akşam namazında Allah'ın fazluk keremiyle buluştursun İnşallah Allah'ın Allah'ın manileri eylesin. Allah'ın bu yolun yardımcılarını gün be gün müzdaa eylesin Allah'ın elisine ve cemaat mezhebine iktidar imkan kuvvet ihsan eylesin. Rabbim rızası yolunda cihad edenleri muaffak eylesin, her sahadan mensur muzaffer eylesin. Adamımızı mağlup eylesin. Sakal bırakan kardeşlere Allah'ım, 50 süttük yüz şehit sevabı bağış eylesin. Çok dua isteyenler oldu. Mente mesleke bir sünneti elinde fesad-ül medîne şey. <gülüyor> Ümmetinin bozulduğu zamanda sünnetime yapışanlara yüz şehit sevabı vardır hadisinin müjdesine dahil eylesin. El-Gaym'a yermediğim bir <gülüyor> kitabı ve sünneti lev Kimsenin kimseye emr-i yapmadığı, kötülükten ne yetmediği, Allah yolda cihat etmediği, geçim derdine düştüğü bilgisizlik sarhoşluğuna kaplandığı bir zamanda kitapla sünnetle yaşayanlara elli sıttık sevabı vardır, sır namazhar eylesin. Ben ahiyanı zünneti bana mamati ve ki anma ahiyanı ve men ahiyanı fakat habbeni men habbeni ki alemu Benim ölümümden sonra sünnetimi yaşatanlar beni yaşatmıştır. Beni yaşatan beni sevdiğini ispat etmiştir. Beni seven cennette benle beraber benzer müjdesin na. Dahil eylesin, nail eylesin. Cümlemizi bundan evvel bırakanları da bu dualara dahil eylesin. Hepimizi cennette Habib habibedi bile komşu eylesin. Amin. <Sülüyor> Amin ya rabbel alemin. Rabbim cümlemize Taz-ı ile son nefeslerimde iman, kâmi, hüsnü, hâtimeler ve Kelime-i Şehadet ki buyurun. Eşhedü Lâ İlâhe İllâllâh Eşhedü Lâ İlâhe İllâllâh Bu kelime-i tayyibizle çene kapamak nasîb eylesin. Dünya ve ahiret hasenesine nail eylesin. Amin, amin, amin, Âmin. İlâ şerefin nebiyyî sallallâhu teâlâ -ale aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabih ve meşâihinnel Fâtiha Namaza kalktığımız zaman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 şeyden namazın hemen peşinde bir saf ileri alıyoruz alıyoruz evet.